Başaral amûri muhdesatetha ve kulle muhdesetin bid'a ve kulle bid'etin velal ve kulle velaletin finnar. Evet kıymetli kardeşler 3 esas şerhini okumaya devam ediyoruz. Muhammed bin Abdullah ibrahimullah'ın kaleme aldığı, terif ettiği bu kıymetli küçük risale, çok önemli bir risale. Kabirde bizlere sorulacak olan 3 soru. Rabbin kim, dinin ne, peygamberin kim? Şu anda bizler ilk soru olan Rabbin kim sorusuyla alakalı. meselede e, ibadetlerin yalnızca Allah'a yapılması gerektiği hususunu işlerken, çünkü İmam Muhammed Udanturab diyor ki, Rabb ma Rab nedir? Ma'bud, ibadet olunandır. Onun için melekler sorduğu zaman ben Rabbuk, Rabbin kim? Yani buradaki e, sorunun manası, cevabı yani, Rabbi Allah Benim ma'budum Allah'tır. Ma'budum, ibadet ettiğim Allah'tır. Çünkü rububiyet Allah'ın Rabb olduğunu kabul etmek neyi gerekli kılar? Ona ibadeti gerekli kılar. Rabb olarak Allah'ı kabul ettiysen bu alemi, bu kevni yaratanın, yaratıcısının, rızık vereninin, malikinin, sahibinin Allah olduğunu kabul ettiysen bunun gereği de ibadetini yalnızca ona yapmandır. Ayet-i kerimeler yeri geldiğinde zikredilmişti. İmam Muhammed İbni Abdülrahab Rahimahullah diyor ki İbni Kesir'in El haliku lihâzihi l-eşya huvel mustahik L-ibâde Bütün bu eşyayı yaratan Dağ, taş, ay, güneş, gece, gündüz Bunları yaratan Mustahik l-ibâde İbadeti hak eden de işte odur diyor Sonra ardından Ve enva'ul ibadeti leti emarallahu biha Allah-u Teala'nın yapılmasını emrettiği İbadet türleri şunlardır Bize bazı ibadet türlerini zikrediyor. Diyor ki, İslam, İman, İhsan. Ondan sonra ardından, El-Dua, bu Allah'ın bizler yapmamızı emrettiği ibadet türlerinden bir tanesi nedir? Dua. Sonra, Vel-Khauf, korku. Vel-Reca, umut, ümit. Vel-Tavekül, tevekül. Vel-Ragbe, vel-Rahbe, vel-Khuşu. Vel-Khaşyatu, vel-İnabe. Devamlı, Vel-İsti'ane, vel-İsti'ade diyerek bize ibadet türlerinden bazılarını imam muhammed'in Abdullah abzikre diyor. Bizler hatırlarsanız geçen hafta yapılması gereken Allahu Teala'ya has olarak yapılması gereken ibadetlerden bir tanesinin de inabet olduğunu söylemiştik. İnabet. İnabet neydi inabet? Hatırlayanınız var mı? İnabet neydi? Ülenme. İnabet rucu etme, dönme Allahu Teala'ya. Allahu Teala'ya rucu etme Allahu Teala'ya. E, yönelme. Dedik ki inabet allah Teala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim'de kullarında özel kullarıyla alakalı zikretmiş olduğu bir ibadet. Yani ona tevekkül ederim ve ona inabet ederim diyor allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Değil mi? Ona tevekkül ederim ve ona inabet ederim. Bu ayetleri geçen dersimizde zikretmiştik. Ee, inabetin inabetin dört tane içermesi gereken hususlar vardı bunlar muhabbet Allah sevgisi yani Allah'ı sevmek boyun eğmek Allah'a yönelmek üç. ve Allah'tan gayrısında e, yüz çevirmek yani bu dört mertebe inabetin mertebesi Allah'a orucu etmenin mertebesi tevbe ile inabet arasında bir ilişki olduğunu söylemiştik tevbe etmek ve inabet etmek arasında bir ilişki var Tevbe etmek ne demek? Rucu etmek. Rucu etmek. Neyden rucu etmek? Günahlardan rucu etmek. İnabet etmek de ne yapmak? Rucu etmek. Ama arada bir fark var. İnabet tevbe etmekten bir makam daha üst katta, üst tarafta. Tevbe demek el çekmek demek. İnabet el çektikten sonra hayırlardan ne yapma? Öne çıkma, hayırlarla alakalı insanın gayret etmesi. Eğer bir insan tevbe eder günahlardan el çeker, artık itaatlere yönelirse, Allah'a itaat etmeye yönelirse, artık bu kul ne olmuş oluyor? Munib. Munib olmuş oluyor. Ve allah Teala'nın bizden istemiş olduğu e, bu inabet, ilim ehlinin dediği gibi dört şey içermesi lazım. Allah sevgisi. Yani bu çok önemli. Bir insanın mesela işlediği günahlar, sıkça işlediği günahlar varsa demek ki o insanın Allah'a olan sevgisinde problem var. Yani çünkü Sevgi de samimiyet olursa, sevgi de samimiyet olursa, kul o samimiyetinden dolayı sevdiğine ne yapmayacaktır? İsyan etmeyecektir. Aynı şekilde korkuda da problem var demek. Yani korku gerçek korku olsa, kul ne yapacak? Korktuğu o makamdan dolayı Allah'a isyan etmeyecek. Boyun eğmek, Allah'a yönelmek ve Allah'tan gayrısından yüz sevmek. Muhammed İbni Abdülham vel inabe diyor. Ardından diyor ki vel isti'ane. Bu da çok önemli bir husus. Ve delilul isti'aneti diyor ki Muhammed İbni Abdülham isti'ane'nin delili nedir? Kavluhu Ta'ala Allah Ta'ala'nın şu ayetidir. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in İyyâke na'budu Bunu her zaman Fatiha'da okuyoruz. Ancak sana ibadet ederiz. Ancak senden yardım isteriz. Nedir istiane? İstiane Arapçada elif, sin ve te harflerin fiilin başında geldiği zaman mastarın başında geldiği zaman bu kalıp, istifal kalı kalıbı e, talep ifade eder. Talep. Yani talepul avn. Ne demek istiane? Talepul avn. Avn ne demek? Yardım. Yardım talep etmek. Tabi bu yardım talep etmek bunun içinde şu manalar olması lazım. Diyor ki ilim Allah'a güven ve ona itimat. Bu Allah'a güven ve itimatla birlikte zillet. Boynu büküklük. Yani bu şeyleri bu ibadetin içermesi lazım. Yani sen Allah ta'lalardan bir şey istediğin zaman, sıkıştığın zaman dikkat et. bu sayıldıklarımızın hepsi sende mevcut oluyor. Düşünsene sıkışmışsın. Allah-u Teala, Ya Rab, Ya Rab diyorsun. Burada senin duana icabet edeceğinden bir güven var. Diyorsun ki bu makam, öyle bir makam ki kul elini açtığı zaman sıfır olarak, boş olarak onu geri döndürmekten ne var? Haya duyar. duyar. İtimat var. Diyorsun ki benim bu dua ettiğim bu Rab, buna kadir. Ve aynı zamanda ne var? Bir zillet var. Yalvarış. Değil mi? Ve ellerini açmışsın, boynunu bükmüşsün, inliyorsun, gözyaşı döküyorsun, titriyorsun. Bir sığınma, kendini ona yöneltme var. İşte bu bir ibadet. Bunu allah Teala'ya yaparsan muvahhid olursun. Yalnız Allah yaparsan. Bunu Allah'ın dışındaki birisine, bir makama yaparsan müşrik olursun. Bugün insanlar medet ya şeyh dedikleri zaman, medet ya Abdülkadir Geylani dedikleri zaman, yetiş, himmet ya Şeyh dedikleri zaman, dikkat edin, bütün bu manaları ne yapıyorlar? Bütün bu manaları kalplerinden, zihinlerinden geçirerek söylüyorlar. Diyorlar ki, benim şeyhim, ben yetiş dediğim zaman yetişmeye kadirdir diyor. Ona güvenmem lazım, itimat etmem lazım. Değil mi? Ona ve ona onun diyor, ve onun diyor, önünde benim boynu bükük, zillet halinde bulunmam lazım. Baktığınız zaman adamların, şeyh efendilerinin yanında, mezarların, türbelerin huzurundaki hallerine, muhakkak ne görüyorsunuz? Bir zillet. Bakın adamlar türbenin başına oturmuşlar. Türbeyle aralarında 30 santim var. El açmışlar. Korku var, zillet var, güven var. Değil mi? Bunların hepsini taşıyorlar. Evet. Diyor ki, İbnül Kayyım rahimahullah, Allah'a istiane etmek, Allah'tan yardım istemek. Allah'tan yardım talebinde bulunmak, şu üç şeyi içerir. Kemal el-zul lehu. Yani zilletin en zirvesini içerir. Zillet. İki, ma'assikatü bihi, Allah'a güven. Vel-i'timad aleyhi, ona ne yapmak? Dayanmak, tevekkül etmek, itimat etmek. Bir, kemal-u zil, Allah'a zillet konusunda, Allah'a karşı zillet hususunda en zirvede olmak, zelilliğin en zirvesini yaşamak, muhtaciyet, muhtaciyetin, ona olan ihtiyacın en zirvesinde olmak ve zelil olmak, hakir olmak ve güven. Güvenle birlikte bu halde olmak ve itimat etmek. Tabii dinin diyor ki ilim ehli, dinin temeli bu iki esas üzerinedir. İbadet ve istiane. Onun için Allah-u Teala bizde Kur'an-ı Kerim'de Fatiha suresinde sürekli şu duayı yaptırıyor. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Diyor ki Şeyhul İslam imteymiye rahimahullah El-din el-la yu'bede illallahü ve la yusta'anu illâ bihi. Din nedir diye sorulacak olursanız Şeyhul İslam diyor ki din şudur. El-la yu'bede illallah. İbadet ancak ibadetin ancak Allah'a yapılmasıdır. ولا يُسْتَعَانُوا اِلَّا بِهِ Ve yardımın ancak Allah'tan istenmesidir. Yani dinin tarifini yapmak istiyorsanız, dinin tarifini, bununla yapabilirsiniz. İbadet ancak Allah'a yapılır. Yardım ancak. Dikkat ederseniz bu tarife göre, dinin tarifinde ne var? Tam bir zillet var. Boynu büklük, acziyet var. Zaten din, bu manaları içeriyor. Korku, Ne muhabbet taazim yüceltme ve bununla birlikte zillet bununla birlikte zinnet diyor ki Şeyhülislam Semi Taymi rahimahullah yine İyyake na'budu dediğimiz zaman namazda burada ne işaret var Allah'ın ubudiyetine işaret var İyyake na'budu yani ibadet yalnızca Allah'a yapılır İyyake nestaîn'de ne işaret var? Rububiyete işaret var. Çünkü Rab'liği gereği yardım isteyenin yardımına ne var? İcabet eder. İyyake nabudu ve iyyake nestaîn. Yani birisinde ubudiyete işaret var bir ilk cümlede. İkinci cümlede de ne var? Rububiyete işaret var. Peki İyyake nabudu deyip neden yetinmedik? Neden iyyake nestaîn? Ancak senden yardım isteriz diyoruz. Yardım istemek yardım istemek de bir ibadet değil mi? Niye yardım istemeyi ibadet etmekten sonra bir daha zikrediyoruz? Yani ibadet kavramı ancak sana ibadet ederiz kavramı ancak senden yardım isteriz manasını da içeriyor mu? İçeriyor. Çeviriyor. Peki neden neden bir daha bunu zikrediyoruz? Diyor ki Elimehni ibadet ancak Allah'ın yardımıyla meydana gelir. Allah kuluna yardım etmezse, ibadet de edemez. Allah kuluna yardım etmezse, yardımda bulunmazsa, ne yapamaz? Kul Allah'a ibadet edemez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun için ne diyor? Şu duayı tavsiye ediyor değil mi? Allahümme a'inni, Allah'ım bana yardım et. Ala zikrike ve şükrike ve husnü ibadetik. Allah a'inni ala sana zikretmem zikretmemde Ve şükrüke sana şükretmemde. Ve husnü ibadetik sana çok güzelce ibadet etmemde. Bana yardım et. Yani Allahu Teala inanın size bunu yardım etmezse siz ne alnınız secdeye gider ne elleriniz semaya kalkar ne oruç tutabilirsiniz, ne gece namazı kalabilirsiniz, ne beş vakit namaz kalabilirsiniz. İşte ibadetin sırrı burada. Kulun Allah'tan yardım istemesi, Allah'ın da kuluna yardım etmesi. allah Teala kuluna yardım ederse İşte orada ibadet ne yapmakta? Hasıl olmakta. Diyor ki Şeyhülislam İslam Allah, Rahimahullah ve tevekkül ibadetleri Gelecekle alakalı olan ibadetlerdir. Gelecekle alakalı olan şeylere bağlıdır. Değil mi? Yani. Az sonra yapacağın namaz için e, Az sonra yapacağın bir iş için ne yapıyorsun? Allah Teala tevekkül ediyorsun. Peki diyor geçmişle alakalı ilgili olan ibadetler nedir? Diyor ki sabır. teslimiyet ve rıza göstermek. Bakın bunlar da ibadet. Hep kalbi ibadetlerden bahsediyoruz dikkat edersen Geçmişle alakalı olunca ne gerekiyor? Kalbin tevekkül etmesi gerekiyor. Geç, ge, geçmişle alakalı sabır, teslim olmak ve rıza. Gelecekle alakalı tevekkül, tevekkül etmek ve istiane. Sürekli Allah'tan buna ne yapmak? İsterde Yardım istemek gerekiyor. Diyor ki ilim ehli, istiane hususunda Yardım talep etme hususunda kula en çok yardımcı olacak zikir hangi zikirdir? <Gülüyor> <Gülüyor> vess權, <gülüyor> la havle ve la kuvvete illa billah kerimesidir. Tabi. La havle ve la kuvvete illa billah. Hiçbir güç, hiçbir kuvvet yoktur. Ancak Allah'ın Allah vermesi vardır. Yani senin şu elini kaldırman, senin sabahtan akşama kadar aç kalman, senin Kur'an-ı Kerim okuman, ancak sana Allah'ın güç vermesiyle mümkün olabilir. Allah'ın yani güç vermesiyle mümkün olabilir. Eğer Allah-u Teala'dan yardım istiyorsan buna yardımcı olacak en büyük zikir nedir? La havle ve la kuvvete illa billah. O sebeple imam hayy ala dediğinde biz ne diyoruz? <gülüyor> Niye? Niye diyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım bize bu namaza gitmeye bize yardımcı oluyoruz. Şeyhülislam Şeyh rahim Rahimahullah diyor ki çoğu insan diyor bu kelimeyi bu kelimeye ne deniyor? İstiğane deniyor. Bu kelimenin adı, zikrin adı isti'ane. İsti'ane zikri. Birçok insan diyor bunu, nerede kullanıyor? İstirca. Ne demek istirca? İnna lillahi ve inna ilahi râci'un. Evet. Yani Allah'tan geldik, Allah'a dönüştürüyor. Musibet halinde kullanıyor. Yanlış. Yani bu kelimenin, bu kelimenin yeri, la havle ve la kuvvete illa billah kelimesinin yeri, Allah-u Teala'dan bir ibadet için ne yapmak? Yardım istemek için kullanılır. Diyor ki Şeyhülislamin Teymi'nin Rahimahullah Teammeltu enfe'ad-du'adu Duaların diyor, en acaba faydalısı nedir diye düşündüm. Diyor ki Fe idâ huve sualullâhi el ala alâ merdâtihi. Bir de gördüm ki diyor Bir de baktım ki Allahu Teala'dan yardım istemek olduğunu gördüm. Bunu da diyor Nerede gördüm? Fil-Fâtiha Fâtiha'da gördüm. إيا كن عبدوا وإيا كن استعين إيا كن عبدوا وإيا كن استعين. شنو؟ القرآن الكريم도 الله تعالى، نبيّنّاء من بعدهم. نبيّنّاء من بعدهم. نبيّنّاء من بعدهم. نبيّنّاء من بعدهم. نبيّنّاء من بعدهم. نبيّنّاء من بعدهم. نبيّنّاء من بعدهم. نبيّنّاء Çok iyi anladıkları için ümmetlerine bu konuda da çok güzel örnekler oluyorlar. Musa Aleyhisselam'a bakın Musa Aleyhisselam kavmiyle çok büyük sorunlar yaşamış bir, ins bir insan, bir peygamber. Ve kavminin yanında da Firavun ve Firavun'un avaneleri tarafından sürekli sıkıntı görmüş bir peygamber. Diyor ki allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere zikrederken Firavun'un öne... Öncü önde olan, ileri gelenlerinden bahsediyor Allah Teala. Diyor ki: "Ve kâle'l-melâ'u min kavmi Firavun'un kavminden önde gelenler, ileri gelenler, bakanları, yardımcıları dediler ki: "Eterru Musa ve kavmuhu liyufsidu fi'l-ard ve Musa'yı başı boş serbest mi bırakacaksın? Ta ki o yer böylece fesat çıkarsın. Seni ve senin ilahlarını terk etsin." Yani diyorlar ki Musa'yı niye başı boş bırakıyorsun? Firavun'un ileri gelenleri. Musa böylece yeryüzünde fesat çıkaracak. Bakın batıl ehli her zaman ıslah ehlini, tevhid ehlini neyle süslemektedir? İfsadıyla. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak. Yani Musa gibi bir adama diyorlar ki yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyor ve başka bir illet, bozgunculuğun sebebi ne açıklanıyor? Seni ve ilahlarını terk ediyor. Bakın ilahlar. İbadet edilenler Yaratıcılar değil mi? İlahlar. Diyor ki: "Firavun bu havalarına, yardımcılarına, kale senukattiru ebna'ahum Bizler onların çocuklarını öldüreceğiz. Kadınlarını da ne yapacağız? Hayatta bırakacağız. "Ve inna kahirun." Bizler bu topluluğun üstünde neyiz? Kahredici güce sahibiz. Kim diyor bunu? Filavun diyor. قال موسى لقومه، kavmihi bakın Musa aleyhisselam Musa aleyhisselam bu tehdidi duyunca kavmi korkuyor. Musa aleyhisselam bakın ne diyor? Diyor ki Kasım استعينوا billahi vasbiruh استعينوا billah Allah'tan yardım isteyin diyor. استعينوا Billah. Vasbiru ve ne yapın? Sarayı. Sabredin. Allah'tan yardım isteyin. Sabredin. Ve sabredin. Demiyor ya Mesela. efendiler, Mesela. peygamberler, atamız Adem, türbeler, kabirler, çunlar bunlar. Hayır. Direkt sığınılacak tek bir makam akla geliyor. O da ne? İsta'inu billah. Allah'tan ne yapın? Yardım. isteyin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meşhur hadisi biliyorsunuz. i̇bn Abbas radiyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında bineyinde oturuyor. Diyor ki kuntu halfe rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arkasında oturuyordum. Ve dedi ki bana, Abdullah abi dedi ki, diyor Peygamberimiz ya gulam, ey çocuk ihfazillâhe yahfazke Allah'ı koru ki Allah da seni korusun. Yani Allah'ın dinini koru. haramlarından sakın helallerine riayet et muhafaza et Allah da seni korusun tecid <gülüyor> ki allah Allahu teala sürekli ne yapacak ihfazullah <gülüyor> yahfazuka ihfazullah tecid hu tujahak Böyle de yaparsan muhafaza edersen Allahu teala sürekli yanında bulursun. ve el tefes feselillah ey çocuk istediğin zaman yalnızca Allah'tan yardım iste talep ettiğin zaman bir şey istediğin zaman ve iste an ta'im billah Yardım talebinde, medet isteğinde bulunduğun zaman ancak bunu kimden istediyor? Allah'a Allah ya olsun. Birisi Musa, birisi Muhammed. Sallallahu ve Her ikisi de ümmetine neyi öğretiyor? Yardım istediğin zaman ancak Allah'tan yardım iste. Bugün maalesef bu ibadet yani yardım istemek niye ibadet? Çünkü ne içeriyor bu ibadet? Az önce hatırladık. Kemal-i zillet içeriyor. Güven içeriyor. itimat, tevekkül. Bunlardan dolayı ne var bunda? Bir ibadet var. Bugün insanlar ne yapıyor? Baş sıkıştığı zaman yetiş ya şeyhim diyor. Himmet ya şeyhim diyor. Yetiş Abdülkadir Geylani diyor değil mi? Bunları alemi bir şekilde söylüyorlar. Aleni bir şekilde başları sıkıştıkları zaman söylüyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bizlere abudu ve İyyâ keneste'in dedir diyor. Tabi isti'ane mahluk ile yani insanlardan bir insanla istihane yapmanın, ondan yardım talep etmenin caiz olduğu yerler var mı? Var. Yani yardım talep etmenin caiz olan tarafları var mı? Var. Öncelikle yardım talep edilen mahlukun hay olması gerekiyor. Diri olması gerekiyor. Ölünün sana icabet etmeye gücü yeter mi Çakır abi? Etmez. etmez. değil mi? Ölü sana icabet edebilir mi? Edemez. Hay olacak İki Gücü yeteceği bir şeyi isteyeceksin Gücü yeteceği bir şey isteyeceksin Yani adam diridir Hayattadır Ama diyorsun ki bana çocuk ver Çocuk nasip et Bu onun gücü yeteceği bir şey mi? Hayır Mesela Ve hadir olacak uzakta olmayacak Yani seni duyan olacak. Diyelim ki adam hayatta ve yanında değil, uzaklarda. Ona sesleniyor. diyor Şeyh Efendi. Bana diyor. Şunu ver, şunu getir. Burada ne yapmış oldu bu kimse? Şirk oldu. allah Teala'nın vasfı olan, semî sıfatı olan vasfında, sıfatında Allahu Teala'ya bu kimseyi ne yapmış oldu? Şirk koşmuş, ortak koşmuş oldu. Yani istiğnenin caiz oluyor yer bir hayatta olacak, iki gücü yetecek, 3 hazır olacak. Bu şartlar olursa istiğne caizdir. Allah Teala ne diyor? Ve ta'amenu alal birri ve takva. ve iyilikler konusunda birbirinize ne yapın? Yardım edin, yardım edin. demek ki birbirimize yardım etmek caiz. Birbirimizden yardım talep etmemiz de caiz. Ama ne zaman? Bu şartlar dahilinde. Hayatta olacak, gücü yeten bir şey istenilecek ve hazır olacak. Hazır olacak. Ya da hazır hükmünde olacak. Belki hazır değil ama Amerika'da tek telefonla arayıp ne yapabilecek? Yardım bu, bu yardımcı olacak. Yani gücü yeten bir şey olacak. İnşallah önümüzdeki hafta istiaze ibadetine ge geçeceğiz. Sığınma ibadeti Konuyla alakası soru soran arkadaşlar varsa alabiliriz. Evet. Hocam birinde haydi dedi, dedi. Evet. Dilini işini sıfatına Evet. evet. hay Allah ismini. Evet. de Allah İşitme. İşitme ismi. İşten. Allahu Teala haydır, ölü değildir. Diridir. Semi ise işit her şeyi iştendir. Yani ne yapıyoruz? Bu insanlara diyoruz sen niye Diyelim ki türbedeki adamdan istiyorsun diyor ki o diyor ölmez. Bunlar diyor. Bunlar diyor kabre girdikten sonra diyor kınından çıkmış kılıç gibidir diyor. Tasarrufu daha da artar. Yani ne yaptı burada? Bir hayat öyle bir hayat verdi ki bu ölüye. Aslında bir noksanlık yok. Allahu Teala'nın bize vermiş olduğu hayatta ne var? Bir noksanlık var. Allahu Teala'nın kendi sahip olduğu hayat sıfatında bir noksanlık var mı? Yok. Adam hayat sıfatında ne yaptı? İnşallah Aynı şekilde işitme sıfatında da ortaya koştu. Allah gibi işittiğini zannediyor ki o ölüye ne yapmakta? Seslenmekte. Yüz binlerce takip ettiğine, sesini duyduğuna, onu gözetip kolladığına ne yapmakta? Hepsine inanmakta. Bunlardan dolayı bu nedir? Şirktir. allah Teala rububiyetinde ve Ulûhiyetinde şirktir. Rububiyetinde şirktir çünkü isim ve sıfatlarında ne yapıyor bu ölüye? allah Teala'nın sıfatlarını veriyor. İki, İbadet, dua bir ibadettir. Ancak Allah'a yapılması gerekir. Talep. Bunu ne yapıyor? Allah'tan başkasına yapıyor. O halde allah Teala'ya ubudiyetinde, ilahlığında bu kişi ne yapmaktadır? Şirk koşmaktadır. Demek ki ölüye seslenmek, ölüden yardım istemek allah Teala'ya hem rububiyetinde hem de uluhiyetinde şirk koşmaktır. Şirk koşmaktır. Yeryüzünün en büyük günahıdır. Sübhanakallahümme ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve tuğbilek.